94.9 Açık Radyo, Çekirge'nin yoga hevesi, her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları başladı. Çekirge ve Ayça Gürerman karşınızda. Merhaba. Merhaba. 15 gün önce e, bazı dinleyici sorularımızdan dolayı e, bu, konu, bu haftanın konusunu vejeteryanlık olarak belirlemiştik. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel. <gülüyor> Sizin de eğer merak ettiğiniz sorular olursa sevgili dinleyenler, Facebook'ta çekirge yogini ya da Twitter'da çekirgeyim sayfalarına sorularınızı bekliyoruz. Evet. evet, bize gelen sorulardan bir tanesi şu. Yoga yapıyorum ama eti çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yoga yapanın vejetaryen olması şart mı? Aha. Şart mı? Hayır. Gerçekten. Şimdi vejeteryanlar oh. bana kızacak. Şimdi önce o yüzden vejeteryanlar bana kızmadan şunu söyleyeyim. Ben vejeteryanım. Önce onu söyleyeyim. <gülüyor> Gönül alayım. <gülüyor> evet. ee, ben 12 yıldır vejeteryanım bu arada. Lacto Ova vejeteryanım. Anlatırım sonra ne demek olduğunu. Hı -hı. Ama evet yoga yapan kişilerin genelde tercih ettiği beslenme tarzı vejeteryanlıktır. Ama yoga yapan mutlaka vejeteryan olmalıdır demek çok radikal ve çok manşetten giren bir cümle çok doğru değil. Eee olmayabilirsiniz. Çok büyük bir yogi olabilirsiniz. Çok konunun alakası yok aslında. O yani et yiyebiliriz. Evet. Buyurun yiyin. <gülüyor> yiyin kebap, şiş kebap. <gülüyor> Rakı <Evet> ya. <gülüyor> Buyurun yiyin tabii Türkiye sever eti. Tabii ki yiyin. Ama tabii burada ben bir tespitimi paylaşmak istiyorum. Türkiye eti sever dediğim için kendi kendimi şimdi çürüteceğim. Aslında ben bana sorarsan çekirge Türkiye'nin sevdiği et değil baharat. Yani biz Aa. eti, yani şöyle bir herkes bir gözünü kapasın bir düşünsün en son ne et yedim diye. Biz genelde köfte tarzında ya da üzerine kekik bol bol sürülmüş etleri tercih ediyoruz. Yani normalde bizim yediğimiz gıdalarda Bunu eğer sebzeyse... Bunu <gülüyor> salatalı ekip e, miyiz yani? <gülüyor> aynen öyle. Soru şu, kimyonun için başka gıdalarda kullanmıyoruz. Yani bizim sebze yemeklerimiz hep zeytinyağlı ve... Neredeyse çok az tuzlu ve içinde biraz şeker olan tatsız yemeklerdir. Ee, ve baharatı yani ana yemeği de sıcak yemeği de hep etli pişirdiğimiz için aslında sıcak yemek <gülüyor> ve baharatlı yemek istediğimiz için etli gıdaya yöneliyoruz diye bir tespitim olacak. Yap. Bilmiyorum ne kadar herkes... Bunu... Kendi adıma bu tespite <gülüyor> katılamıyorum ama... Peki. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir gün akşam yemeği bekliyorum bana. <gülüyor> tamam, tamam. Tamam, geleceğim. Peki. <gülüyor> Peki yoga neden vejeteryanlığı öner öneriyor? Vejeteryanlık aslında şimdi e, yani hep şu söyleniyor sanki e, vejeteryan olunmalı çünkü işte doğaya saygı, hayvanlara saygı, hayvanlar öldürülüyor falan. Hı -hı. Halbuki şimdi yoganın görüşüne göre gıda, e, gıda gıdayı devam ettirir. Yani bu şu demek, benim yaşamımı devam ettirebilmem için öl veya öldür kanunu benim bedenim için de geçerlidir. Bunu hücresel hı hı. seviyede makroya kadar çıkartabiliriz. Yaşayabilmem için bazı canların alınması gerekir. Başka türlü yaşamımı idame ettiremem. Yani evet. hücresel seviyede baktığınız zaman örneğin, Herhangi bir grip olduğunuzda değil mi? Antivirütik ilaç kullanıyorsunuz. Evet. Antivirütik ilaç ne demek? Virüslere karşı geliştirilmiş ilaçlardır bunlar. Aynı şekilde boğazınız ağrığında antibakteriyel ilaçlar kullanıyorsunuz. Bakterilere karşı geliştirilmiş ilaçlardır. Peki bu virüsler ve bakterilerin canı yok mu? <gülüyor> Ama onlar kötü. Çok kötü. <gülüyor> Şimdi kötü neye göre kötü? Bize göre Ay, kötü. Evet, yani. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Ya da bir sivrisinek. Şimdi yaz dönemine girdik, değil mi? Sivrisineğin bizden çektiği kanın silsisesi Allah aşkına birer hangi bir şekilde kan kaybından ölmemize sebebiyet verir mi? Vermez. Ama evet. ısırırım, ısırmaması için o sivrisineğin canına kıyarız. Neden? Şimdi kişinin devam edebilmesi için hayatındaki bu hani genişlettiğimiz zaman aynı şey gıda içinde geçerlidir. Yani benim yaşayabilmem için can almam lazım. Ha bu ıspanan canı olabilir. Bir hayvanın canı olabilir. Ya da ileriki fazlarda bir insanın canı olabilir. Değil mi? Yam yamlık da Oho. insanlık geçmişinde olan bir şeydir. Ya da işte hep derler ya işte, işte yoga yapıyorsun vejeteryansın uçak düştü. Oh. <gülüyor> hani insanlar birbirine hani önce kimi yiyelim? Önce aslında vejeteryan yoga yiyerek başlarlar. Çünkü insan etobur hayvan yemez. Otobur hayvan yer. Oh. Otobur hayvan buna aslında otobur insanla başlarsa eti daha <gülüyor> lezzetlidir tüyo vereyim. <gülüyor> Şimdi peki o zaman soru nedir? Yani demek ki benim yaşamımı devam ettirmem için can almam lazım. Bu ıspanak da olabilir hayvan da olabilir çok fark etmez. Ama <gülüyor> aslında yoganın söylediği neden vejeteryan beslenme dediğinde biraz daha farklı bir cevabı var. Şimdi e, baktığımız zaman aslında temel yaşam kaynağı güneş. Yani güneş sistemindeki güneşi ortadan kaldırdığımız zaman yaşam çöküyor. Evet. Değil mi? Yani herhangi bir ısı ve ışık olmadığı zaman zaten dünyada herhangi bir yaşam olamıyor. Kaldı ki hatta dünyanın güneşe olan mesafesi öyle bir hassas kalibrasyondaki biraz daha yakın veya biraz daha uzak olduğunda da kavruluyoruz veya donduğumuz için yine yaşam üreyemiyor. Evet. Şimdi demek ki güneş birinci iksel yaşam kaynağı. Bunu yatsımak mümkün değil. Peki o zaman soru şu: Ben bu güneşten nasıl beslenebilirim? Yani bu güneş benim için eğer besin kaynağıysa, yaşam kaynağıysa benim bu durumda aslında güneşten besleniyor olmam lazım. Fakat bunu başaramıyorum. Bunu yapan yogiler var bu arada. Nasıl Fakat yani? güneşten beslenerek hiçbir gıda almadan, herhangi bir su içmeden yaşayan, hani bunun ispatlanmış yani bu kişinin hiçbir şey sürekli. yemediği, sürekli bir hayat boyu hiçbir şey yemeden yine de yaşayabilen kişiler olduğu ispatlıdır. Ama hani bu tıbben... E tıbben ispatlı işte, tıbben ispatlı zaten. Allah Allah. Ispatlı İspatlı diyorsan tıbben. <gülüyor> Ha, ha, ha, ha. <gülüyor> yok yok bizde hurafe yok. Yani şey değil hani bu misolojilerde böyle söylenir değil. Günümüzde de bu şekilde yaşayan birkaç kişi olduğu, olduğu biliniyor. Yani bu kişilerin isimleri belli hala da yaşıyorlar. Ve bu kişileri gerçekten odalara kapıyorlar. Günün belli saatlerinde sadece güneşe tutuyorlar. Bu kişi dilini dışarıya çıkartıp güneşe doğru tutarak günün belli saatlerinde güneşten beslenebiliyor. Bir çeşit fotosentez yapıyor diyebiliriz. Evet. Evet bitki <gülüyor> gibi. Yani şimdi zaten konuyu da oraya getireceğim. Şimdi o zaman peki biz nasıl bu güneş Besleniyoruz. Aslında herkes güneşten besleniyor. Nasıl besleniyor? Ama ben fotosentez yapmayı bilmediğim için fotosentezleyen bitkilerden beslenebiliyorum. Yani nedir bu? Örneğin bir bitkiye baktığınızda su topraktaki besin ve güneşle beslenir. Öyle değil mi? Yani evet. yapraklarına, çiçeklerine, aynı şekilde ağaçlar, ağaçların verdiği meyveler, meyvelerin olgunlaşması hep güneş sayesinde olur. Eğer ben bu gıdayı alırsam güneşten direkt olarak beslenemediğime göre güneşe en yakın kaynaktan besleniyorum demektir. Vejetaryanın temeli bu. Eğer ben uh -huh. bitki yerine veya meyve, sebze yerine... Hayvana yönelirsem hayvanın moleküler yapısı tıpkı benim gibi yani bitki kadar basit değil. Bu nedenle o da fotosentezleyemiyor tıpkı benim gibi. Bu sefer o ne oluyor? O da sonuçta bitkiden Aynen öyle. Besleniyor. Tebrik ediyorum çekirgeye. Çok güzel bir nokta. Söylemeye çalıştığım da o. Ne oluyor bu sefer? Hayvan bitki yiyor. Ben hayvanı yediğimde ben güneşten biraz daha uzaklaşmış oluyorum. Böylece evet. benim besin kalitem yoga felsefesine göre tekrar ediyorum hani günümüz diyetisyenlerini kızdırmayalım bu noktada yoga felsefesine göre güneşten uzaklaştığım için aldığım gıdanın kalitesi düşmeye başlıyor. Yani Hı -hı. daha düşük seviyeli ikinci seviyede güneşe ulaşabiliyorum ancak. Tabi bu söylediğimiz yine otobur hayvanlar için geçerli. Yani ne demek Tabi, o Etobursa arada bir halka daha var. Aynen öyle. Bunlar da nedir? Örneğin kuşlar. Yani şu an çok sağlıklı beslenme diye gösterilen, örneğin tavuklar. Hı hı. Eğer hani çiftlik tavuğuysa ayrı ama bir de köy tavuğu diye değil mi? Ayrıca satılır. Hani bunlar hı hı. daha da pahalıdır. Hı hı. Halbuki tavuk tavuk dediğimiz e, hayvan böcek yer, değil mi? Dışarıda eşelenip bulduğu her şeyi yer. Otobur değildir tavuk aynı zamanda e, etoburdur. Şimdi bunu yediği için düşünün ki. Bitkiyle de beslenmiyor. Ha, bitkiyi yiyen hayvanla besleniyor. Siz de o hayvanı yediğinizde dereceyi biraz daha düşürmüş oluyorsunuz. O yüzden Yoka'daki sağlıklı beslenme tanım olarak şu an günümüzde modern toplumda bahsedilen sağlıklı beslenmeden apayrı. Apayrı bir şey söylüyor. Anlıyorum. Yani zararı vermeme... O başka bir yer Zarar vermemede konunun içerisinde Yani bu söylediğin Çünkü yama niyama değil. ilkeleri arasındaki ahimsa e, O da konunun bir parçası Ama asıl ilksel faydası bu Yani kişi her zaman önce dönüp kendisine Yani yoga'nın amacı kişinin sağlıklı bir şekilde huzurlu sakin yaşamasını Böylece mükemmel insanlığa doğru gitmesini istiyor Aydınlanmasını istiyor Aydınlanabilmek için önce benim sağlıklı bir bedene ihtiyacım var bu sağlıklı bedeni ben nasıl sağlarımın derdinde benim bu sağlıklı bedeni sağlayabilmem için yani sağlıklı ve sakin bir bedeni sağlayabilmem için onun beden yapısını doğru bir şekilde yaratıyor olmam lazım bu yaratım nasıl gerçekleşiyor aldığımız gıdayla yani benim nasıl hücrelerim oluşuyor aldığım gıdayla aldığım besin olmadan hücre yapısı yenilenmez Öyle değil mi? Hı hı. Ölürsünüz çünkü. Hı hı. Ne oluyor? Benim yediğim her tavuk, balık, et ya da sebze, ıspanak ya da meyve hı hı. bende hücresel oluşuma yol açıyor. Böylece beni yediğim şeyler yaratıyor. Bu nedenle ne yediğiniz önemli denir. Ya. Anlıyorum <gülüyor> Böyle bir cevap Yani ama şimdi bu cevaptan sonra Hani gönül rahatlığıyla et nasıl yiyeceksin Hadi bakalım zaten işin hileli nasıl kısmı yiyeceksin? da o Yani vejetaryen olmayın demiyorum Ama <gülüyor> buyurun olun isterseniz <gülüyor> Hani boş Zarar vermeme konusunda da Evet. konuşursak. O zaman da hani bunu konuştuktan sonra gidip de eti yemek biraz evet, zor evet. oluyor. Yani ama. şimdi mesela Amerika'da filan biliyorsun çok PETA ve benzeri örgütler bu hayvan hakları örgütleri çok fazla bu konu hakkında konuşuyorlar ve insanları çok fazla suçlayıcı ve kendilerini kötü hissettirici şekilde yani hani burada büyük bir hayvan katliamı var ki doğrudur. Hı -hı. Hayvan katliamı var. Bu katliamın önüne geçmek kişisel olarak herkesin sorumluluğudur arkadaşlar. Yemeyin gibi bir şey söyleniyor. Şimdi yoga burada da biraz ayrılıyor konudan. Tabii ki hayvan katliamı yapılmamalı. Çünkü zarar vermeme etiği en önemli etiktir. Zarar verdiğimiz sürece zarar göreceğiz. Bunu söyler yoga. Zarar görmek istemiyorsanız, düşmanınız olsun istemiyorsanız birincil koşul sizin de zarar vermemenizdir. Ki düşünün hayvan çok masum bir varlıktır. Çünkü bize cevap vermesi yani intikamını alıp kısasa kısası zinciri tamamlayacak şekilde bizden geri alması mümkün değil. Çünkü hmm. bir çiftlikte sadece gıda olmak üzere üretilmiş hayvanlardan bahsediyoruz. Yani yaşama evet. hakkı olmayan hayvanlardan bahsediyoruz. Ee, ve bu sefer ne oluyor? Demokrasinin kılıcı gibi o hayvanın ölümüne sebebiyet vermekten doğan sonuçlar başımızda sallanıyor bir hayat boyu. Ne zaman kimin tarafından cevabı alacağımızı bilmeden Hı -hı. E, o hayvanı yemenin karşılığında bekleşiyoruz hepimiz kuzu gibi. Ah. <gülüyor> o zaman hepimizde birer hani ben e... biraz karamsarlık oldum kendimde. <gülüyor> hani tekrar ediyorum yine şiş kebap, <gülüyor> balık rakı. <gülüyor> <gülüyor> buyurun yiyin yani şey değil tekrar ediyorum yani bunu kendi korkutmak veya kişilerin kendini kötü hissettirmesi için söylemiyorum gerçekten yani beni tanıyanlar bilirler e, kişinin zayıflaması yogada en istenmeyen şeydir yani aklın zayıflaması ya da kişinin kendini suçlu kötü hissetmesi bunlar istenmez Hı -hı. yine hep aynı şeyi söylüyoruz disiplin uygulamaları yoganın bir bölümü ise bırakma uygulaması diğer bölümü yani eğer baktınız canınız çok mu çekiyor lütfen buyurun yiyin Hı -hı. Ne zaman ki bu kişisel bir karardır. Yani derseniz ki evet ben yemek istemiyorum artık bu zincirin parçası olmak istemiyorum dediğiniz andır doğru an. Onun dışındaki anlar yalan anlardır. Mutlaka tekrar yemeğe geri dönersiniz. Evet, evet. ben ben kendim bunu e, deneyimledim ve döndüm ve üstelik de salam sucuk sosis falan diye diye döndüm yani <gülüyor> kokoreç. <gülüyor> <gülüyor> hani iki sene hiç e, et yemeyip sonrasında böyle ani bir dönüş ya. hoş olmadı. Evet evet bu işler böyle yani bekleyin doğru bir zaman mutlaka gelecektir. Emin olduğunuz karar anları vardır hayatta o karar anının gelmesini bekleyin çok çok önemli değil ne yediğiniz ne içtiğiniz ha, ama dediğim gibi bu söylediğimiz yapıyı doğru bir şekilde oluşturmak sağlık açısından gerekli olduğu için mümkün olduğu kadar en azından sağlıklı gıdalara yönelmeye çalışın. Etobursunuz veya otobursunuz çok fark etmez. Yani bu da şu demek Örneğin vejeteryanlığa geçtiniz hı hı. Hani bu patates kızartması vejeteryanlığı olmamalı ya da sadece hamur işi <gülüyor> vejeteryanlı olan pizza yiyorum. Ne yapıyorum? Bütün gün pizza yiyorum. Yani burada da bakın herhangi bir gıda değeri yok. Yani ne olmalı? Gerçekten o güneşten fotosentezi gerçekleştiren gıdalarla beslenmek. Yani <gülüyor> olgun meyveler, yani bu da sera meyvesi değil, değil mi? Şimdi domatesler bile belli gazlar verilerek kırmızılaştırılıyor. Değil. Gerçekten güneşin kırmızılaştırdığı domateslerden tüketirsek <gülüyor> eğer anlamı var. Bunu, evet. bunu tüketmiyorsak zaten anlamlı değil. Çünkü zaten o da güneşten beslenmiyor. Doğru. Ya? 94.9 Açık Radyo'da Çekirgenin Yoga Hevesi'nde e, bu hafta vejetaryanlığı konuşuyoruz. Peki bu konuşurken e, iki ilkeden bahsettiniz. Bu e, ilkeleri biraz açabilir miyiz? Disiplin ve bırakma ilkeleri. E, yok. Birin adının yama olduğunu aklımda ah, tutabildim. Yama biliyorum. tamam peki pardon. <gülüyor> <gülüyor> evet yama ve niyamalar aslında dört tane farklı temel yoga akımı var. Bu yoga akımlarından bir tanesi aklın kontrolünü içeren raca yoga uygulamaları. Raca yoga uygulamaları Patanjali isimli bir üstad tarafından derlenmiş uygulamalar. Yaratılmış değil derlenmiş uygulamalar. Kendi yoga vecizelerinde yoga suturalarında geçiyor. Sekiz tane basamağı ayırıyor yogayı Patanjali ve bu basamağı ların birinci ve ikinci basamağı etik kurallar, Kişinin ne şekilde yaşayacağını gösteren kurallar. Bunların birincisi de ahimsa zarar vermeme etiğe. Ahimsa kural olarak aslında hep hani e, vejeteryanlık bunun içerisinde gösterilir. Yani denir ki et yemeyin böylece e, ahimsada e, başarılı olun. Aslında değil. Ahimsa bundan çok çok daha öte. Yani vejeteryan olun ama insanları biçin. istediğiniz gibi konuşun edin değil. Mümkün olduğu kadar isterseniz ne yerseniz yiyin fark etmez. Mümkün olduğu kadar sözde, eylemde ve düşüncede zarar vermeden e, yani namı diğer herhangi bir kıskançlık duymadan yaşamı devam ettirebilmek demek. Hı. Ahimsan'ın kilit noktası kıskançlıktır. Konuştuğunuzda karşınızdakini kırmamak da... Aynen öyle. Bu, yani. yani düşüncede, düşünce Ahimsan. olarak da yani mesela nedir? Biz bir şey duyduğumuz zaman... O söylediğim karşımızınız karşımızdaki kişinin söylediğiyle ilgili aklımızda anında bir düşünce doğar. Hı -hı. O düşüncede kıskançlık var mı? Ahimsa'da kriter olarak bunu kullanabilirsiniz. Hı -hı. Eğer herhangi bir şekilde gıpta ettiysem düşüncede ahimsayı ihlal ettim demektir. Aynı şekilde Ama sözde. Çok... Sayılmaz. Evet. <gülüyor> Kıskançlık değil ya ne, kıvda, ne kadar güzel öyle bir durut Değil işte evet maalesef maalesef. Yani e, vejeteryanlık nedir? E, evet Ahimsa'ya göre zarar vermemedir. Çünkü e, biraz önceki konuya geri dönersek hani bağlamaya çalışayım konuları. <gülüyor> e, Tabii ki şuur seviyesi olarak baktığınız zaman bir hayvanın şuur seviyesiyle bir bitkinin şuur seviyesi aynı değil değil mi? Kuyruk sallamıyor evet. ıspanaklar bize. <gülüyor> bu nedenle hani kuyruk sallamayan daha düşük seviyeli bir şuurda olan bir varlığı tüketmek ahimsa ilkesine göre doğrudur. Yani kişi eğer ben yaşamımı devam ettirmek istiyorsan bu beden olarak mümkün olduğu kadar doğadan en azını almaya çalışarak idame ettirmem istenir ahimsa ilkesi gereği. <gülüyor> tamam mı? Diğer yandan... Yemek son derece kültürel bir şeydir. Yani örneğin ben neden hayvan yiyorum ya da yemiyorum sorusunun cevabı aslında hani dediğim gibi diyet yine kızacak bana bunu söylediğimde ama son derece kültürel çünkü annemin belirlediği bir şey. Evet. Niye? Çünkü... Ay yok evet demiyorum. Çok da annemin belirlediği bir şey değil. Ben belirlemeye çalışıyorum bebeğim için. Hiç de belirleyemiyorum. Ha. Kafasına ne iserse onu yiyor. Ya doğru aslında. Ama <gülüyor> nihayetinde örneğin bir Çinli bir anne olsaydık. Hmm. Kedi yemek normaldi Kedi köpek yiyebilirdik Ay. Doğru muyum? Evet. Ama şimdi Türk, Türk bir anne olduğumuz için Kedi köpeği çocuk oynasın diye eve alıp besliyoruz Evet. <gülüyor> Eğer Kamboçya'da olsaydık çekirge yiyecektik. Biz buradan bakıp iyi diyoruz ama karides Türkiye bu arada. Çekirgeden çok farklı değil. Hani hiç doğru, elledin doğru, mi? Doğru, doğru. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Salyangoz yiyecektik, Fransız anne olsaydık değil mi? Ve çocuğumuza yedirecektik şapur şapur. Evet. Eğer Hintli olsaydık o zaman tüm bunlara yamyam diye bakacaktık. Şimdi <gülüyor> kültürel bir şey aslında yediğimiz seçtiğimiz gıdalar. Ama Hindistan'da da böcek gelmiyor mu? Ee, böcek mi yok canım yemiyorlar hiç Aa, görmedim öyle bir şey tamam, tamam, <gülüyor> yok Tayland'ta yani. falan yenir ama tamam, hani Hindistan'da doğru. pek hani bu tip gıdaları çok rağbet edilmiyor <gülüyor> <gülüyor> daha büyük baş hayvan yiyorlar eğer illa et yiyecekse <gülüyor> şimdi peki o zaman nedir demek ki bu son derece kültürel bir şey aslında benim ne yediğimi belirleyen annemin bana verdikleri ya da çevremdeki insanların bana gıda olarak gösterdikleri <gülüyor> bu durumda demek ki ben e, aslında hani sağlık veya sağlıksız diye de adlandırdığım şey yine o kültüre göre belirlenmiş bir şey. Demek ki bunlar değiştirilebilir. Bu da bunu gösteriyor. Yine yoga felsefesine göre lütfen diyetisyenler bize kızmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet yine geç kaldık değil mi? Hadi meditasyonumuzu evet. yapalım daha fazla durmadan. Tamam. Tamam peki. Bugün yine ben size teta sesleriyle bir meditasyon yaptım. Bu aralar Hı -hı. böyle bir de tetadır gidiyor ama e, bilmiyorum şu CD'yi çok seviyorum. Beğendiğim bir CD. Evet ee, ben... Çok etkileniyorum müziklerden. Evet yine onu kullanalım arka fonda. Onun üzerinden yine size başka kısa bir meditasyon yaptıracağım. Tamam oldu. Şimdi rahat bir şekilde oturalım. Mümkün olduğu kadar omurgamız, boynumuz ve başımız tek ve aynı hizada olsun. Bir kez daha gözlerimizi kapatalım. Dikkatimiz burnumuzun ucunda, giren ve çıkan havada. Rahat bir şekilde nefes alıp verelim. Değiştirmeden sadece izleyerek. İzledikçe nefesin gittikçe derinleştiğini fark edelim sanki... Normalden daha derin nefes alıyoruz, daha fazla hissettiğimizi, fark ettiğimizi görelim nefesi. Dikkatimizi yavaşça göğsümüze doğru yönlendirelim. Ve gövdenin nefesle birlikte hareketini izleyelim. Akciğerlerin nasıl hareket ettiğini gör. Ve bu hareket sayesinde havanın girdiğini ve çıktığını fark et. Böylece ters işlediğini gör mekanizmanın, akciğerlerin hava girdiği için genişlemediğini gör. Akciğerler genişlediği için hava girdiğini gör. Bu hareketi sağlayanın, Yaşam gücü prana olduğunu fark et, yaşadığını fark et böylece. O anın huzurlu olduğunu gör. Hiçbir şeyin yeterli derecede önemli olmadığını fark et bu nefes dışında. Bu hareketi gittikçe daha fazla izleyebildiğini gör. Bu hareket haline geldiğini gör Böylece yaşam gücü olduğunu fark et Bunun da ötesine geçebildiğini fark et Zaman içinde Böylece kat kat katmanlar olduğunu gör Kişiliğinde İkinci katmanın yaşam gücü olduğunu gör. Şimdi tekrardan dikkatini burun ucuna yönlendir. Tekrardan hisset burun ucundan giren ve çıkan havayı. Yavaşça gözlerini aç. Ve günlük hayatına geriden. dön. Evet. Beş, döndüm döndüm. Beş kişilik seviyemiz var. Birincisi fizik beden, ikincisi pranik beden, yaşam gücü bedeni diye geçer. Pranamaya koşa. Ee, bu şekilde içe geri dönmeye devam ederek kendi özümüze doğru içselleşebiliriz. Amacımız bu. Evet. Kapanışı da siz yapın. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> suyumu içeyim <gülüyor> evet. de <daha Peki>, ayılayım. <gülüyor> peki, peki. 94.9 Açık Radyo'da 15 gün sonra salı günü saat 16'da görüşmek üzere bir sonraki çekirgenin yoga hevesinde. Hoşçakalın. Hoşçakalın.